Meo Mitat Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, tam son bir son dakika gelişmesiyle Suriye'ye vurma ihtimalinin biraz ertelenmesi en azından şimdilik uzaklaşması ferahlatırken... Bu taraftan da Türkiye'den de başka tatsız haberlere boğulmuş durumdayız. En önemliydi tabii bu 22 yaşında bir delikanlının ölümü ile üzerine bütün Türkiye'de şimdi çok büyük polis po protesto gösterileri ve polisin şeyi var, evet. baskısı var. Bir yandan da. Tabii öte taraftan da geri çekilme, yani geriden çekilmesinin durdurulması üzerine haberler var. Suriye vaziyetleri var. Biraz hepsini birden konuşacağız herhalde. Öyle diyorum tabii. Yani daha doğrusu birbirinden daha ayırmak mümkün görünmediği için evet. hepsini bir arada konuşmak ihtiyacı var, mecburiyeti de var. Bugün 11 Eylül tabii onu hatırlatalım önce. Mutlaka siz de evet. programda hatırlatmışsınızdır ya da değinmişsinizdir bilmiyorum ama iki açıdan çok önemli bir tarih. Birincisi ya da birisi diyelim, biri diğerinden daha önemli mi bilemiyorum ama 11 Eylül 1973 darbesi, evet, şimdeki onunla... darbe tabii, piroşe evet. darbesi. Ee, onun büyük önemi var çünkü e, 70'ler boyunca 80'lere sarkan e, ve Türkiye'yi de kapsayan darbe dalgasının başlangıcı sayılır o. Yani e, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki askeri cunta e, e, yönetimlerinin e, modeli, <gülüyor> modeli sayabiliriz e, o darbeyle e, oluşan. <gülüyor> yönetimi özür dilerim. Tabi uzun da bir süre e, ayakta kaldı, bütün e, e, baskıcı yöntemleri uyguladı. Her şey bütün yönetisine bir de daha sonra bizde 1980'de e, devreye girecek olan neoliberal modelin askeri yönetim altında e, bir şekilde pişirilmesi. içinde laboratuvar oldu düşünüyor. Evet, şey. Bunu ayrıca Naomi Klein'in artık klasik haline <gülüyor> gelmekte olan e, kitabı Şok doktrininde de çok ayrıntılı evet. olarak zaten evet. neoliberalizmin uygulanması için bütün yolların nasıl açıldığını yani bütün bir e, tuğla büyüklüğünde bir şey listesinde getirip koymuşlar zaten neoliberal iktisatçılar. Ülkede tabii, tabii. neler yapılsın diye. şeylerinin darbecilerinin elinin altına yetiştirilmiş ilk güne kitap yani. Evet. E zaten öyle. Ee, biliyorsunuz o zaman bu Chicago Okulu... ya da evet, hayır, Chicago çocuklar Chicago çocukları diye <gülüyor> adlandırılan e, çocukları. evet ekolün e, hayata geçirmek üzere e, asıl e, uygulama alanı laboratuvar olarak kullandığı ülkeydi bu modeli e, e, hayata geçirmek için. Sadece bu açıdan değil tabii bu e, toplumsal dayanışma ağlarını e, parçalamak işini bu açıdan çok özel bir tarihe ve e, bir geleneğe sahiptir. E, o dayanışma ağlarını toplumsal mücadele geleneğini dağıtmak için de çok özel yöntemler uygulandı Şili'de. Asıl Bey büyük tahribatın bu olduğunu söyler bazı. Darbe uzmanları, tarihçiler, Şirid'deki sosyologlar falan bu noktaya da çok özel dikkat çekerler. aslında Şili'deki darbe Pinochet'nin yönetime gelmesi uzun süren o baskı dönemi vesaire önemli bir tarih 11 Eylül. Bir başka açıdan devrilen yönetim halinde... ...işte özel bir uygulama sayılırdı, bir dikkat çekici gelişme olarak kabul ediliyordu o yıllarda. E, sosyalizmin seçimle mümkün olup olmadığı e, tartışmasını hatırlar bizim kuşağımız, canlı canlı hatırlar. Evet. E, devrimle mi yoksa işte demokratik yollarla mı kurulur sosyalizm? E, Geniş bir çevre vardı sosyalizmin seçimlerle kurulmasının mümkün olmadığını... Seçimlerle sosyalizm ya da demokratik yollarla sosyalizme geçilemeyeceğini, bunun için şiddete ve değerime ihtiyaç olduğunu söylüyordu. E, Allende'nin başarısı ya da o dönemki seçim başarısı koalisyonun bu tartışmaları da ciddi bir şekilde kızıştırmıştı, alevlendirmişti. Özel bir denemeydi. Tehlikeli görüldü özellikle ABD ve CIA tarafından. O nedenle de engellendi diye bir not düşelim. Evet yani bir de tabi bugüne kadar da, şimdi çok iyi hatırlanmıyor olabilir ama o Operasyon Kondor diye Akbaba operasyonu değerlendirilen evet. bütün Latin Amerika ülkelerini Amerika Birleşik Devletleri merkezde olarak E, bütün nerede muhalif varsa onların hepsinin kaçırılıp işkence edip yok edilmesine yol açan çok büyük bir operasyonda senelerce devam etti. Sadece evet, evet, kalmadı öyle. yani evet. Evet o da öyle bir tam bir kıtasal e, operasyondu zaten Şili'den sonra darbele rakarlığa geldi e, ihtiyaç duyulan yerde e, sadece e, Bu tür operasyonlarla, tasfiyeyle yetinildi ama e, daha geniş çaplı bir tedbire ihtiyaç olduğu düşünülen yerlerde de darbelere girişildi. İkinci önemli büyük darbesi e, bu planın Arjantin'deydi. O da 1976'da oldu zaten. Neyse bu böyle gitti. E, hani bir 11 Eylül bu açıdan mutlaka... E, Hatırlatılması gereken bir tarih ya da... Evet bir... çok önemli ilklerin de hepsini iyi hatırlattın. Yani biraz biz daha çok da üzerinde sonradan belki durma fırsatı da bulabiliriz önümüzdeki bu hafta içinde günlerde. Evet. Mesela şey de çok önemli ilk örneklerinden biri Allende seçilmiş başkana ihanet etmeyi reddeden subayı da Hava Kuvvetleri Komutanı Alberto evet. Başöle'yi de hapsedip işkenceyle öldürdüler. Sonra e, da... Kızı devlet kızı. başkanı oldu. Biliyoruz evet, sonra. E, tabii şimdi, şimdi daha doğrusu 11 Eylül'e gelinceye kadar yaşananlar da 11 Eylül ve sonrası da aslında dünya tarihi açısından ve birçok ülke bakımından çok e, titizlikle incelenmeli. Yeniden yeniden tartışılmalı diye düşünüyorum. Ee, önemli eserler de var bu konuda. Tabii Türkçe'ye çevrilmiş eserler de. Hem e, deneme tarzı hem e, edebiyat türlerinden çıkan eserler var. Onlar e, onları da belki arada bir hatırlatmakta fayda var. Evet. Sonra iyi sinema filmleri de e, e, yapıldı gerçekten. Özellikle Şili ve sonrası için. Şili de darbe ve sonrası için. E, Şili'nin özel bir yeri olduğunu tekrarlayayım. Çünkü Latin Amerika'nın e, sivil toplumu en gelişmiş ülkesi olarak kabul edilir. E, dayanışma kültürünün çok yoğun olduğu bilinir. En azından darbeye kadar. E, en önemli etmeye. demokrasisi evet. Evet, evet ve, ve tahrip etmeyi hedeflediği ilk önemli şey buydu zaten. Sonra e, ilginç bir deneyim olarak da sosyal güvenlik sistemi kendine özgü gelişmiş bir sosyal güvenlik Sistemi vardı ki bu Chicago olanlarının e, e, esas e, yıkmak çökertmek istedikleri sistem şeylerin başında bu geliyordu falan e, sonrasına kalan mirası da tartışmak ve Türkiye'li de e, bu açıdan karşılaştırmalar yapmakta fayda var evet. yani, çok uzun sürdü sonra şeye de gelebiliriz tabii öğrenci ayaklanmalarını ve bunların E, gizli e, ile paralellikleri ve farklılıkları meselesine de gelebiliriz bu açıdan belki bütün bunları şimdi değil ama yani dediğin gibi ilerleyen programlarda bizim benimle de başka e, programcılarla da tartışabilirsiniz. Evet evet şimdi peki şeye dönersek bu öncelikle geri çekilme yani çekilmenin durdurulması durumunda nedir? Nasıl bakmamız gerekiyor? E onu da şöyle bakalım aslında bunun işaretleri epeyce bir süredir vardı. Her ne kadar hükümet kaladığı veya ona yakın yazarlar, farklı bir tablo sunuyorlar, sunmaya çalışıyorlarsa da hükümetin demokratikleşme konusunda Ee, çok e, çok isteksiz e, davrandığı ortada ve e, bu tavrı da e, PKK'de eee Kürt tabanında, kök çevrelerinde, BDP tabanında e, ciddi huzursuzluk yaratıyordu. Esasen e, hani sürecin başından itibaren belli bir güvensizlik var. Bunu da konuşuyoruz. Özellikle Kürtler'de yine kandırılıyor muyuz, Oyalanım, oyalanıyor muyuz, ee, yine seçimlere kadar bir e, aldatmacayla mı karşı karşıyayız sorusu ciddi olarak soruluyordu. Bunu da biz sorguladık programlarımızda. Fakat daha ötesi e, KCK'den açıkça e, uyarılar geliyordu. Bu uyarılar... Ee, şantaj tehdit boyutlarında da değildi. Benim Cemil Bayıt'la yaptığım röportajda bir tür sorumluluk hatırlatma bağlamında bunları dile getirdiklerini söylüyordu. Ee, ve eğer hükümet bunları yani dikkate almazsa bu söylenenleri kendilerinin de e, başka türlü tedbirleri e, gündeme alacaklarını belirtiyorlardı. Şimdi bu tarih tartışması bence muhayet e, Çok belirleyici değil daha doğrusu hangi aşama ne zaman başlar ne zaman biter tartışmasının önemli bir boyutu var da demokratikleşme reformlarının hayata geçirilmesi bakımından bunun bir bali olarak kullanıldığı şüphesi de yaygın hükümet tarafından. Şimdi bu birinci aşama ikinci aşama meselesi hangisi ne zaman biter hangisi ne zaman başlar? tartışmasında önemli nokta şu bence. E, bu süreçler barış süreçleri belli mekanizmalar gerektirirler. E, bunu ta sürecin başlarında yazdığım, bizim bu programda da ele aldığımız barış planı e, diye bir yazıda e, ayrıntılı olarak e, incelemeye, e, anlatmaya çalışmıştım. Yani belli bir yol haritanız olur. E, bu kesin e, Olmak zorunda değil. Bütün tarihler sabitlenmiş ve net olarak konmak zorunda değil. Ama belli aşamaların hangi içerikle doldurulacağını e, öngören bir şemaya ihtiyaç vardır. Bu birincisi ama e, bu şemanın ortaya konması soyut olarak yetmiyor. Ayrıca mekanizmalar oluşturmak gerekiyor. Bu mekanizmalar genellikle 3-4 işlev görür. Hani, e, taraflar arasındaki ilişkiyi kolaylaştırmaya yönelik mekanizmalar e, ilişkiyi e, ilişki, süreci gözlemeye yönelik e, kurullar, kurumlar neyse e, hakemlik kurumları ve tanık e, tanıklık kurumları şey, e, bizim e, hakim insanlar e, diye e, sonuçta ortaya çıkan yapı bu tartışmaların en kısır, kısılmış en e, e, nasıl diyeyim böyle işleri en aza indirgenmiş modellerinden biriydi daha farklı bir şey olabilirdi ya da paralel buna paralel farklı bir şey de kurulabilirdi yine mecliste bir çözüm komisyonu var ama bunun e, görüşmeleri müzakereleri kontrol etme Daha doğrusu tanıklık etme bunlara gibi bir işlevi de yok. Şimdi neden anlattım bunu? son için. Peki kim doğru söylüyor? Çok önemli bir mesele. Kim doğru söylüyor? Hükümet diyor ki efendim yok geri çekilme tamamlanmadan bizim bir şey yapmamız gerekmiyordu. E, Gerçek e diyor ki hayır öyle bir şey yok. Biz 1 Haziran'a kadar esas olarak çatışmaları durduracağımızı davet ettik. E, Öcalan'da bundan başka bir davette bulunmadı diyor. Yani biz 1 Haziran geldiğinde Çatışmaları bitirmiş olacaktık e, Ateşkes e, uygulanıyor olacaktı Ve geri çekime başlamış olacaktı diyor Evet e, Şimdi bu tartışmada e, Hani kim haklı kim haksızı nasıl edileceğiz e, Ortada her şey yok Sadece e, İmralı'da e, yapılan görüşmeler var Ee, ve bu görüşmelerin kayıt altına alındığını biliyoruz da bu kayıtlar mı açıklanacak şimdi? Bu şey, şeyi ihtiyacı göstermek açısından altını çizmeye çalıştım. Ee, hani tanıklık, hakimlik mekanizmalarına ihtiyaç var. Artık bu süreç olgunlaşmakta bir barış süreci olarak da devam edebilmesi olgunlaşarak, derinleşerek devam edebilmesi için bu tür e, boyutlarını da artık dikkate almak gerekiyor. Bunları da e, oluşturmaya başlamak gerekiyor. Artık benzer krizler önümüzdeki zamanlarda da ortaya çıkacak. E, bu krizlerin e, süreci tıkaması ya da çökerkmesi söz konusu olur mu? Bu ayrı mesele. Ama bu riskleri azaltmak için bu tür önerdiğim şekilde yöntemlere yollara ihtiyaç var. Peki şimdi e, çekilmeyi durdurmak ne anlama geliyor diye hani tekrar e, e, o, tartışabiliriz. Onu değerlendirelim. Evet. Dün mesela işte ateşkesi sürdürerek demokrasi paketini bekleme kararı aldı örgüt diye bir e, açıklama vardı. Haber vardı gazetelerde yani. E zaten açıklamayı okuduğumuzda Keceker'in açıklamasını okuduğumuzda Bunun e, hani sü süreci süreci bitirmek gibi bir e, hedefinin bir amacının olmadığını açık görürsünüz. E, hükümeti e, harekete geçmeye zorlamak istiyorlar. E, şimdi şeyi anlamak gerçekten mümkün değil. Bugün şu yazılara bakıyorum Hükümeti savunmak için yazılan yazılarda Bir samimiyetsizlik var Açıkça bir çarpıtma var Diyorlar ki efendim, Geri çekime tamamen bitmeden hükümet Demokratikleşmeye başvurmayacaktı Öbür yandan hükümet diyor ki Biz pekiyi beklemek Biz PKK'nın açıklamalarına göre değil ki Zaten Türkiye'nin ihtiyacına göre Demokratikleşmeyi yapıyoruz Peki neden neden o zaman Bekliyorsunuz yani Burada bir çelişki var anlatabiliyor muyum? Evet Yani hükümet eğer tükken yani ihtiyaçları için yapıyorsa o halde geri çekilme tamamlansa tamamlanmasın. Neden yapmıyor? Neden? Evet bir pazarlık e, konusu değilse eğer eğer değilse neden bekliyor? Üstelik hatırlayalım başbakan e, defalarca demokratikleşme paketi e, geliyor gelecek gibi açıklamalar yaptı. Hadi e, şeyi at, en son işte 25 Haziran'da. hakim insanlar heyetiyle yaptığı kapanış toplantısında da açıkladı dedi ki işte bu raporları en kısa zamanda derleyip bir araya getirip paketimizi de yol haritamızı da ona göre açıklayacağız dedi e, o günden bugüne de 3 ay geçti 3 ay geçti ve hiçbir açıklama yapılmadı hiçbir, yani hiçbir açıklama yok aslında Cemil Bayın bizim röportajda bizim benim röportaj için gittiğim zaman da söylediği şuydu Ee, hükümet şimdi bir demokratikleşme paketi açıklasın da demiyoruz. Ne zaman açıklayacağını ilan etsin o bile yeter. Ee, hani bir şey bekliyoruz diyor. Bir, ces, bir hareket evet. bekliyoruz diyor. Ee, şimdi o nedenle burada hükümet açısından gerçekten şüpheleri yeniden canlandıran bir e, durum var. Yani hükümetin acaba... E, Hani oyalama taktiği mi izliyor gibi şüpheleri canlandırmasına yol açan bir tutum var ortada. Evet hükümet evet. içinden gelen açıklamalara baktığınızda, baktığınızda da bu e, oyalama taktiği denilen şey ortaya çıkabiliyor. Mesela milletvekili Galip ensarı oldu zaten geri çekilmiyordu e, çekiliyormuş gibi yapıyorlar şeklinde bir açıklamada bulundu. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ da tam bir geriye dönüş yaparak da terör örgütünün muhatap olacak değiliz açıklaması yaptı televizyonlarda. Evet. ...şimdi tabii çok doğru diyorsunuz... ...zaten e, Hacıpa'nın açıklamasında da bu var... ...diyorlar ki... ...dil, üslup hiç değişmedi... ...yani biz bir yandan çekiliyoruz... ...bir yandan işte... E, ...savaşı durdurmuşuz... E, ...ve barış sürecindeyiz ama... E, ...terör, terörist... ...terör başı, ele başıcı... ...falan gibi... E, ...kelimeler gırla kullanılıyor... ...galiba e, hükümet... E, ...şeyi fark e, yeterince... E, ...görmek istemiyor... Ee, bir defa bir barış süreci bir çözüm süreci e, varsa bu zaman içinde e, çeşitli e, boyutlarda derinleşmek zorunda yani üslubunuzu da ona göre ayarlamak evet. zorundasınız e, şundan hani ben artık kendi kamuoyumu nasıl ikna ederim e, meselesini bahane olarak öne sürme hakkını e, kaybedersiniz artık yani böyle bir e, bahaneyi uzun süre kullanamazsınız Madem 8 aydır bir süreç yürüyor, resmen de Mart ayından beri yürüyor e, ve Türkiye'de de bu sürecin yürümesi e, ciddi bir ferahlama yarattı. E, bir destek de var, ciddi bir toplumsal destek de var. Artık kendinizi bu sürece uyarlamaya çalışmalısınız. Bu sürecin gereklerini daha fazla dikkate almak zorundasınız. Bunları adım adım yaptığınız takdirde kendi tabanınızı da daha kolay dönüştürürsünüz. Daha kolay hazırlarsınız daha ileriki adımlara. Ama bunları yapmadığınız takdirde e, bir defa yolu açma konusunda da siz e, üzerinize düşün yapmamış olursunuz. Yani ileride at atmanız gerekecek daha önemli adımların yolunu da siz kendiniz zorlaştırmış olursunuz. E, bu sürecin iki taraflı olduğunu unutmamak gerekiyor. Hükümetin de bunu unutmaması gerekiyor. İkide bir ilave etmesi şart değil. fakat bu işin bir Kürt tarafı var ve Kürt tarafı da e, sadece e, işte İmralı'da Öcalan değil, elbette belirleyici olan Öcalandır ama artık Kürtler ve e, Kürt hareketin yani Kürt hareketinin ötesinde de boyutları var bu sürecin e, aktörleri var, özellikle e, Orta Doğu'daki gelişmeler dolayısıyla Suriyedeki gelişmeler dolayısıyla. Suriye Kürtleri de bu sürecin bir parçasıdır. Ee, bizde yürümekte olan sürecin bir parçasıdır. Tam da bu noktada hani süremiz de azalıyor. Ee, Suriye evet. hani, bana sorarsanız asıl kriz biraz da oradan çıkıyor. Yani demokratikleşme paketini geciktirmesi hükümetin elbette bir sebeptir. PKK'nın gösterdiği tepkide bir sebeptir. Fakat bana kalırsa Asıl derinde yatan sebep hükümetin Suriye politikasıdır. Ee, Suriye politikasının yarattığı endişeler ve şüphelerdir. Çünkü Suriye politikasında Rojava'da Kürtlerin ve özellikle PYD'nin e, gücünü e, törpüleme veya azaltma gibi bir hedef bütlüğü şüphesi yaygın olarak var. Özellikle son çıkışlarda e, Suriye'ye askeri müdahaleyi e, e, hararetle destekleyen ülke e, Türkiye e, ve e, Suriye'de askeri müdahaleye hararetle karşı yani ısrarla karşı çıkan e, grupların başında Kürtler geliyor. Şimdi e, PYD ve sadece PYD değil oradaki Kürtler Kürt örgütlerinin büyük bir kısmı böyle bir müdahaleyi istemediklerini açıkça söylediler. Evet. E, şimdi hükümet de böyle bir müdahaleyi istiyor. Bu sefer de böyle bir müdahalenin yaratacağı diğer sonuçlar var. Yani kara operasyonu, tampon bölge ihtimali ve bütün bunların hedefinde Rojava. Yani Türkiye açısından bu hesaplarda Kürtlerin karşıya e, alınması ya da kontrol edilmesi gibi bir hedef varsa bunun barış sürecini etkilememesi mümkün değil. E, anlatabildim mi? Bilemiyorum son. Evet. süremiz saldığı için özetlemeye evet, evet. geçmeye çalıştım da asıl e, önemli krizler e, Suriye'de e, Suriye'de ortaya çıkabilir veya süreci kolaylaştıracak adımlar da Suriye içinde ve üzerinden atılabilir. Yani Türkiye'nin Suriye politikasını e, Kürtlerle birlik veya bir e, Kürtlerle ittifak Kürtlerin haklarını da gözeterek e, bir paralellik bir birliktelik üzerine kurması e, süreci çok fazla e, e, sağlamlaştırır ya da e, sürecin daha da derinleşerek ilerlemesini sağlar. Evet, burada tabii endişe verici bir başka e, hususta yani küçük bir unsur da olsa onu da belirtmek lazım. E, özellikle e, medyanın bir kısmının gazetelerin, elimize geçen gazetelerin bir kısmının özellikle de hükümete yakın olduğu bilinen gazetelerin bu şeyi mesela savaşın hiç olmazsa bir süre için uzaklaşması ihtimalinin kalkmasını da kötü karşılaması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Mesela Star gazetesi bugün kimyasalı ver katliama devam et şeklinde görmüş bunu. Yani Suriye Bak, önerisine bir Saldırdı diye bunlardan çok at pazarlığı diyor yeni şafak mesela böyle bir ölüm kalım meselesinde e, akşam gazetesi de mesela üç aşamalı kaos planı olarak şeyi KCK'nın çekilmeyi durdurma kararının perde arkasını açıklıyoruz diye ikisinin de bir arada yer aldı yani çok distorsyona uğratılmış çarpıtılmış gibi bir hissiyat veriyor insanlara. Evet doğru. şöyle şöyle. zaten hani son e, toparlamak bağlamında. Evet. Hükümet çok fazla korku e, yani kendi konumundan konumunun e, tehdit altında olduğu şeklinde bir korkuya sahip ve e, çok dar bir e, eksende iç ve dış politika oluşturuyor. Dolayısıyla e, olaylara böyle agresif ve e, hani kısa e, vadeli dar bir açıdan yaklaşıyor. Ee, bunu e, Suriye politikasında da yapıyor. Kürt politikasında da yapıyor. Bunu içeride de yapıyor. Şimdi e, hani gerçekten çok üzücü başlarken onunla başladık. Sonunda ona değiniriz dedik ama e, süremiz kalmadı. Ahmet Atakan'ın ölümü gerçekten e, hani, e, yürek yakan bir ölüm ama e, daha da ötesinde hükümetin bu tür ölümlere yol açan polis müdahalesini pervasızca sürdürme tavrı var. Ve hatta yani artır, artırma bile diyebiliriz. yani tabii. Yani. Kasımpaşa yani, Stadion'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyum'unda maçın oynanamamasına yol açacak ya, kadar. Ya pervasızlıktan kastım o. Sonucu evet. nedir? Ne olur? Ee, hani sadece maçı kastetmiyorum. Evet. Her tarafa e, biber gazını, polisi e, polis şiddetini salarak Toplumsal tepkileri kontrol altına alabileceğini düşünerek büyük yanlış yapıyor tabii. Bunun gerilim hatlarını daha da keskinleştirmekten başka bir sonucu olmuyor. Bir benim esas şüphelendiğim şey de hükümetin aslında her alanda gerilim politikasına oynamasıdır. Yani bunu bilerek yapmasıdır. Kürt sorununda da gerilime oynuyor, Suriye sorununda da gerilime oynuyor. E, i̇çeride te, bu toplumsal tepkilere ve e, gösterilere karşı tutumunda da e, aynı e, aynı unsuru çok, görebiliyoruz. Çok tehlikeli. Hükümet bir... bunun yani gerilimi bir politik olarak yürütüyor. E, her bir boyutta ayrı ayrı önümüzdeki günlerde tartışabiliriz. Sadece bunun neden böyle olduğuna dair bir cümle söyleyeyim ve bitirelim. E, Bu korku ancak gerilimi canlı tutarsa kendi kitlesinin arkasına tutabileceği hesabını da beraberinde getiriyor. Önümüzde seçimler var ve seçimlerde herhangi bir tekezlemenin kendileri, açın, kendileri açısından, AKP açısından yıkıcı sonuçları olabileceğini, yani bir seçim yenilgisinden öte sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorlar. Böyle bir ruh hali içindeler. Bu ruh hali... Ee, ne ülke içinde toplumsal barışa, ne Kürt sürecinde barışa, ne de bölgede e, barışa katkı sağlar, tam tersini yapar. Bundan bir an önce hükümetin vazgeçmesini sağlayacak güçlü bir e, toplumsal, inandırıcı bir demokratik muhalefete ihtiyaç var. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mevvoto.